من ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيق صابرين من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيق صابرين يا روح آفكاري يا نبض وجداني يا بلش مدى اللي Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Hamd yerlerin ve göklerin sahibi Rabbimin üzerine olsun. Salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şanlı sahabelerinin üzerine olsun. Gençlik Eğitim Vahlak Derneği'nin değerli yöneticileri ve değerli üyeleri, siz kardeşlerimi cennet ehlinin selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Bereketuhu diyorum. İnşallah. Bugün sizlerle beraber Allah nasip ederse Ey namazını kılmayan kardeşim, beni dinler misin adlı bir sohbet yapacağız. Rabbim bizi bu sohbetimizde Muvaffak eylesin. Bana anlatma kolaylığı size de anlama kolaylığı versin inşallah değerli kardeşlerim. Namazda olan münasebetlerimize alakamıza baktığımız zaman hakikaten kardeşlerim içlerimiz kan ağlıyor. Yüreklerimiz burkuluyor. Kimilerimiz namaz kılıyor kimilerimiz namaz kılmıyor. Kimilerimiz namaz kılarken namazlarında itina gösteriyor, hakkını veriyor. Kimileri ise itina gösteremeyip gevşeklikler yapıyor. Rabbim bizlere bu güzel namazı, göz bebeğimizi, göz nurumuzu sevdesin Namaz dinin direği kardeşlerim. Es salatu imadu din diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Namaz dinin direğidir. Dileğimizin sağlam olmasını istiyorsak namaz gibi güzel bir ibadetin hakkını vermemiz lazım. Daha iki gün önce bir dostumla konuşuyordum. Kanser hastası bir insandan bahsediyordu. Acılarının öylesine yoğun bir şekilde başladığından haber veriyordu. Ağladığını, sızladığını, çocuklarını gözünün önüne getirdiği zaman hıçkırıklara tutulduğundan haber veriyordu. Kardeşi anlatıyor bana. Bana diyordu ki diyor hocam ben kız çocuklarımı sana emanet ettim. Eşine bakıyor, annesine bakıyor, ağlıyordu. Dedim ki o kardeşime peki namaz kılıyor mu dedim. Hocam biz ona namaz kılsan çok güzel olur dememize rağmen namaz kılmıyor dedi. Vallahi ben onu tanıyorum. Öyle bir üzüldüm ki onun adına. İçim kan ağladı. Dedim ki ona gitsem, namazın farziyetini anlatsam, ona namazın güzelliğini söylesem, namazsız kurtuluşun olamayacağını hatırlatsam, öldüğü zaman için namazdan sorulacağını ona haber versem dedim ama cesaret edemedim. Kanser hastası. Belki söylesem dayanamayabilir, belki beni tersleyebilir, belki de dinleyebilir diye Düşünmeme rağmen cesaret edip gidemedim. Ama onun adına şu an üzülüyorum. O halde değerli kardeşim, şimdi anlatacağım şu dehşetli anıyı iyi bir dinleyelim. Bu deminki anlatmış olduğum insanın haline bir bakın, bir de şu namazın güzelliğine bakın. Şu namazı sevmenin güzelliğine bir bakın. Bir genç mescide giriyor. Kapı bir anda hızlıca açılıyor. Bir Müslüman İslam davetçisi anlatıyor. Baktım diyor kapı hızlıca açıldı. Birisi içeri girdi. Secdeye kapandı. Dakikalarca secde etti, dakikalarca secde etti. Kafasını kaldırıyor yeniden, secdeye koyuyor. Bu arada Rabbine şükrediyor. Ben dedim bu aklını mı kaybetti? Bir anda kafasını mı yedi? Yanına yaklaştım. E genç, sana ne oldu? Neden böyle yapıyorsun? Bir rahatsızlığın mı var? Bana şöyle dedi. Bana bir hadis nakletti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadislerinde şöyle buyuruyor dedi. Kim sabah namazını 40 gün boyunca tekbiratul ihramla beraber onunla namaza başlarsa imamla beraber 40 gün boyunca bu ateşten, nifaktan emin olur hadisini nakletti. Ben şok oldum. Ardından devam ediyor. Diyor ki ben 39 günden beri namaz kılıyorum. Sabah namazını imamla beraber, tekbüretül ihramla beraber eda ediyorum. Ancak dün akşam saatimi kurmuştum. Kalkmaya niyetlendim. Sabah olduğunda bir de baktım ki neredeyse vakit çıkacak korkusuyla uyandım. Otomobilime bindim ve yola çıktım. Yolda giderken namazı kaçırmaktan dolayı korktum. Ve sürekli şöyle diyordum. ''Ya Rabbi beni rahmetinden mahrum eyleme! Ya Rabbi beni bağışla! Ya Rabbi beni ecrinden mahrum eyleme! Ya Rabbi beni tekbiretul ihrama ulaştır.'' diye dua ediyordum. Ve böylece bu ruhla, bu şevkle, bu azimle mescide girdim. Bir girdim ki insanlar Kur'an okuyor. Henüz daha tekbiretul ihram alınmamış, farz namaza durulmamış. Bir anda sevindim ve secdeye kapandım. Rabbime şükrettim. Şu şevkin güzelliğine bakın. Şu namaza düşkünlüğe bakın. Namaz bu kadar güzel sevilir kardeşim. İşte namaz bu kadar güzel sevilir. 39 gün boyunca sabah namazını imamla beraber tekbiretül ihramla kılan bu gencin son gün kaçırma korkusundaki şu duygusuna bir bakın. Acaba kardeşler gençler en namazını kılmayan kardeşin. Beni dinler misin? Acaba biz bu genç gibi bu duyguları yakalayabildik mi? Mescide gidebiliyor muyuz? Camiye gidebiliyor muyuz? İmamın arkasında namaza durabiliyor muyuz? İmamla beraber onun hazzını elde edebiliyor muyuz? Yani 40 gün boyunca imamla beraber namaz kıldığımızda ateşten ve nifaktan korunacağımızı biliyor muyuz? Yani Allah bizi 40 gün boyunca eğer namazlarımızı böyle eda edersek... Azabından koruyor, bizi münafıklar listesinden çıkartıyor, bizi salihlerin, sıddıkların, salihlerin kardeşlerin safına koyuyor. İşte görüyorsunuz, bu anlattığımız anada, görüyorsunuz muazzam bir namaz sevdası görüyoruz. Ne diyordu o genç? Ya Rabbi beni rahmetinden mahrum etme, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni ecrinden mahrum etme, Ya Rabbi beni tekbiretul ihrama ulaştır. Rabbim cümlenizi tekbiratun ihram ulaştırsın. Camilere yönlendirsin. Camiye girmeyi, mehçitte namaz kılmayı sevdirsin kardeşlerim. İslam ümmeti hasta değerli dostlar. Namazı terk etmiş. Ve onu aklına getirmiyor. Günde beş defa ezan okunuyor. Namazlar kılınıyor, camilere gidilmiyor. Kimileri adı koyuyor. Kimileri iman eden Müslüman olan insanları mescide gitmekten alıkoymaya çalışıyor. Kardeşlerim biz Rabbimize en yakın olduğumuz anın namaz olduğunu iyi bilmemiz lazım. Namaz demin dedik dinin direğidir. Bakınız ben size yine canlı bir yaşanmış anıdan bahsedeceğim. Namazın ehemmiyetini ve önemini hatırlatacağım. Üç genç yola çıkıyor ve bir kaza yapıyorlar ikisi yolda ölüyor bir tanesi yaralı aynı zamanda o iki tane gencin gusledilmesi için mescide getiriliyor mehcide getirildiğinde onu gasil dediğimiz yıkayacak adam yani o iki tane gencin yüzüne baktığında kardeşlerim yüzlerinde ilkin bir beyazlık bir aydınlık görüyor sonra bir kararma bir morarma görüyor korkuyor ve dışarı çıkıyor diyor ki bunların babaları kimlerdir hemen bir tanesinin babasını diyorlar ve onun yanına gidiyor Babası köşede oturmuş sigara içiyor. Babasına gelip ilk sorusu şu. Senin evladın ne yapıyordu? Dünya hayatında namaz kılıyor mudur diye soruyor. Babası diyor ki benim oğlum hayatında hiçbir zaman namaz kılmadı diyor. O zaman diyor oğlumuzu alın ben yıkamak istemiyorum. Ben bu genci yıkamak istemiyorum. Benim için bunu yıkamaya el vermiyor diyor. Bunun üzerine anlatıyorlar. Vallahi diyor biz başkasını temin ettik. Başka bir insanı. Onu getirttirdik. Kendi çocuklarımızı, kendi yavrularımızı kattırdık Böylece onları defnettik. Bakınız, namaz kılmayanların, kehrelerinin, yüzlerinin nasıl değiştiğini hep birlikte şahit oluyoruz. Yüzlerimiz aydınlanması, nurlanması, ferahlanması için namaza dönmemiz lazım. Yaşanılmış bu gerçek anılardan kardeşlerimsiniz. Ders almamız lazım. Madem ki İslam ümmeti hasta, bu hastalığın tedavisi de namazdır. Bu ümmet kıbdesini bilmiyor. Bu ümmet ezanı duymuyor. Bu ezanları duymayan ümmet camiye gitmiyor. Namaz kılmıyor. Seher vaktinde ezana kulak vermiyor. Seher'in o güzel vaktinde Rabbine dönüp ellerini açmıyor. Kardeşlerim bu ümmet hasta namazını terk etti. Bu ümmetin ilk terk ettiği namazdır. Bununla beraber bir de hakimiyettir. O halde Allah korusun. Kardeşim namazı terk ettiğimiz zaman... Dinden çıkabiliyoruz. Namaz dinin direğidir. Dinini terk eden, ahiretini terk ediyor. Namazını terk eden, Allah korusun, Allah korusun, Rabbim sizi muhafaza buyursun, dinden çıkabiliyor. Bakınız, bu durumda şu deliller ortaya koymamız gerekiyor kardeşlerim. Rabbim ayetinde bakın bize namazın önemini, faziyetini şöyle buyuruyor. İnna salate keynetalel mu'minine kitaben mevkuten. Namaz müminler için belli vakitlerde farzdır. Bakınız Allah bize namazın belli vakitlerde farz olduğunu terk etmememiz gerektiğini bize emrediyor. Bir başka ayetinde Rabbul Alemin şöyle buyuruyor. Hafızu ala salavati ve salatul vusta ve qanitin. Hem orta namazı ve bütün beş vakit namazlarınızı koruyun. Ve Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Bakın kardeşlerim. Allah namaz kılmayanlara hitap etmiyor. Namaz kılanlara hitap ediyor. Namazlarınızı koruyun diyor Rabbul Alemin. Hasatan sabahul vusta. Sabah namazı veya asır namazı dediğimiz ikindi namazı. Bununla beraber beş vakit namazı Allah koruyun diyor. Koruyun. Bu ne demek? Vakti geldiğinde itina gösterin. Sünnetlerine göre kılın. Peygamberinizin öğrettiği gibi kılın. Rükümlerini yerine getirin. Onun hakkını verin. Allah terk edenleri uyarmıyor. Namazlarını kılanları, namazlarını korumalarını onlardan istiyor. Bakın bunlar çok önemli noktalardır. O halde kardeşim namazını kılmak zorundasın. Ben sana bir dostum. Dosttan sana bir öğüttür, bir nasihattır. Ben senin kardeşinim ve bir kardeşten sana bir nasihattır. Bugün namazını kılmazsan... Mahşer gününde bunun hesabını vereceksin. Namaz dinin direğidir. Rabbimin ve Resulümün ve bu dinin bütün, bütün Müslümanlara emridir değerli kardeşlerim. O halde Resulullah ve Vesselam'ın Akif kardeşim bir hadisine gidelim. Allah Resulü ve Vesselam bakınız şöyle buyuruyor. Bilerek namazı terk etme. Zira bilerek namazı terk edersen... Allah ve Resulünün zimmetinden uzak kalırsın. Güveninden, korumasından uzak kalırsın. Bakın namaz bu kadar ki mümini koruyor. Namaz kötülükten, faşadan, münkerden alıkoyuyor. İnne salate tenhe anil fahşa vel münker. Rabbul Alemin böyle buyuruyor. Şüphesiz ki namaz kötülükten ve münkerden, masiyetten, fahşadan... Alıkor, namaz kalplere bir canlılık veriyor, huzur veriyor, sükunet veriyor kardeşlerim. Namaz ruhun gıdasıdır. Namazsız bir mümini düşünmek gerçekten kardeşlerim büyük bir hüsrandır. O halde yine bakınız Allah Resulü ve Vesselam sayı hadislerinde bize buyuruyor. Küfür ile adamın arasındaki fark namazdır diyor. Yani arada bir fark var. Kim namazını kılarsa Müslüman, kim de namazını terk ederse Resulullah diyor. Kafirlerden olur diyor. Sadukul emin sözlerin en doğrusunu söyleyen kimdir? Resulullah'tır. Yine sözlerin en doğrusunu kim söyler? Rabbul alemin. Madem ki Allah ve Resulü bize bunları öğütlüyorsa bu bizim hayrımızadır, mutluluğumuzadır, saadetimizedir. Dünyamızın kurtuluşu, ahiretimizin cenneti içindir kardeşlerim. Ve biz burada... Ey namaz kılmayan kardeşim diye hitap ederken sizlere kastetmiyoruz. İnternet üzerinden veya başka zamanlarda, başka zeminlerde bizi dinleyen dostlarımıza, kardeşlerimize bir kişiye bile vesile olabileceksek ne mutludur. Gayemiz budu. Onlara bunları nasihat, bir öğüt olarak anlatmaya çalışıyoruz. O halde kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde bize şöyle buyuruyor. İnsanoğlu Öldüğü zaman ameli olarak hesabını ilk namazdan görecektir. Kim öldüğünde hesaba çekildiğinde namazı varsa namazdan kurtulduğundan dolayı diğer bütün amellerinden de kurtulacaktır. Ama kim namazdan geçemezse diğer amellerinden, ibadetlerinden de geçemeyecektir. Bu hadis sahihtir. Bu hadis bize ne öğretiyor? Namazdan geçemeyenler diğer ibadetten geçemiyor. Namaz temeldir, direkttir asıldır. Namazını kılan diğer ibadetlerinden kurtulmaktadır değerli kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde bize şöyle buyuruyor bakınız namaz namaz es esselâ es ardından bakın ne kadar güzel bir söz bir de ellerinize bulundurduğunuz köleleriniz yani namaz namaz namazın hakkını verin namazlarınızı kılın namaz dinin direğidir namazsız mümin olmaz dediği gibi elde ettiğiniz kölelerinizin hizmetçilerinizin de Hakkını verin, zulmetmeyin, ne yiyorsanız ondan yedirin, ne giyiniyorsanız ondan giyindirin. Onların hak hukukunu çiğnemeyin diyor, ölüm döşeğinde bunu söylüyordu. Madem ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde Ekrem kardeşim bunu söylüyorsa, bunun ehemmiyeti büyük müdür? Essela essela ya ümmetülislam essela essela yani ey İslam, namaz namaz diyorsa ölüm döşeğinde bu bizi ikaz ediyor. Bizi uyarıyor kardeşlerim. Rabbim cümlemize bu namazın farziyetini sevdirsin. Bakın imamların sultanı, sünnet imamlarımızdan İbn-i Kayyum Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Gelin hep birlikte dinleyelim mi? İşte o söz. Namaz rızgı celbeder. Yani celbeder rızgı çeker, rızgı çeker. Rızgılı insanın genişletir. Sıhhatı korur, bedeni korur. Eziyeti def eder vücuttan, kalbe kuvvet verir, yüzü aydınlatır, tembelliği giderir, azalara canlılık verir ve göğsü açar ve ruha gıdadır. İşte bakın, Selef imamlarımızın bize öğrettiği şu güzel sözlere bakın. Namaz bu ümmetin kardeşlerim, göz bebeği, göz nurudur. Ama bakınız bu ümmet şu an namazını terk etmiştir. O halde yine güzel bir hadisten yola çıkarak sizlere inşallah... Bir yol gösterelim. Mümin kardeşlerim namaz kıldığı takdirde bakınız cennete girecek. Namazını terk ettiği oranda da Allah korusun cehenneme girecek. Kim bilerek namazı terk ederse cehenneme girer. Kim namazını kılarsa da dinini ikame eder. Bundan dolayı bir müminin namaz konusunda hassasiyeti önemlidir. Bütün amellerimizin geçerliliği için ilkin namazı öne almamız lazım. Size sorayım. Her gün gece karanlığında bir feneriniz, bir kandiliniz, bir aydınlık getiren bir lambanız olsa, her karanlıkta bunu yaksanız, nasıl etrafınızı aydınlatırsınız, nasıl etrafınızı aydınlık bir hale getirirseniz, da karanlığı aydınlatır, namaz etrafımızı aydınlatır, namaz kabbimizi aydınlatır, namaz ahiretimizi aydınlatır kardeşlerim. Bakın Rabbi Alemin ayeti celilesinde şöyle buyuruyor, فَمَنَعْرَدَ اَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَىٰ kim benim zikrimden, yani Kur'an'ımdan, şeriatımdan, sünnetimden, namazımdan, orucumdan, haccımdan yüz çevirirse, yani emrettiğim ibadet yolundan yüz çevirirse, bu ümmetin Kur'an'ından ve sünnetinden, bu ümmetin sedefinin gittiği yoldan uzaklaşırsa, Rabbul Alemin diyor ki, mutlaka ona bir dar geçim veririz. Ekonomik bir sıkıntı tattırırız. Onu karanlıklara mahkum ederiz. Ayetin devamında... Onu ama ederiz. Maşer gününde geldiğinde ama olarak Rabbinin huzuruna çıktığında Ya Rabbi beni niçin ama olarak tahşir diye sorduğunda sen dünya hayatında bizim emrimizi dinimizi unutmuştun. Bugün de biz seni ama olaraktan haşrettik diyecektir Rabbül Âlemin. O halde kardeşlerim ama olmamak, kör olarak haşrolunmamak istiyorsan Kardeşlerimsiniz namazlarımızı kılacağız. Allah'ın emrini yücelteceğiz. Peygamberin o sünnetlerini tazim eleyeceğiz O şiarları bağrımıza basacağız ve böylece inşallah kurtulanlardan olacağız. Bakınız Rabbimiz namaz kılmayanların cehenneme atıldığını şu ayet-i bize öğretiyor. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ قَيَّا Sonra namaz kılmayanlar o kay cehennemine atılırlar. O cehennemin içerisine atılırlar. O cehennem ki yürekleri yakan, sonra boğazlara kadar ulaşan, sonra bütün bedeni, bütün kafaları yakan, bütün azaları eriten, eridiği zaman etlerin ve kemiklerin giydirildiği bir yurda, bakın Allah atılacaklarından haber veriyor. Demek ki namaz bu kadar tehlikeli kardeşlerim. Ey namazını kılmayan kardeşim, beni dinler misin? Cehennem mi tatlıdır? Cennet mi? Ey namazını kılmayan kardeşim! Bu dünya hayatında mutlu olmak varken neden hüsrana düşmeyi arzu ederiz? İşte buradan her bir mümin ders alması lazım. Yine bakın o cehenneme düşenler namaz kılmadıklarından dolayı bunu da cevaplıyorlar. Ne zaman cehenneme atılsalar o zaman onlara soruluyordu. Sizi cehenneme düşüren nedir dediklerinde onların cevabı galuh. Lemnekumine limusallin. Kalu lemneku min al musallin dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Kalu lemneku min al musallin biz namaz kılanlardan değildik. İtiraf ediyorlar dünya hayatında namaz kılmadıklarından dolayı cehenneme düştüklerini. Rabulâmin cehenneme düşenlere bu soruyu soruyor Mehmet kardeşim. Niçin cehenneme düştüm? Neden bu cehenneme atıldın diye sorulduğunda onların tek cevabı bu. Kalu lemneku min al musallin biz namaz kılanlardan. Değildik. namaz eda edenlerden değildik. Biz namazlarımızı kılmazdık. Ezanı duyardık, camiye gitmezdik. Namaza davet edenler olurdu, dinlemezdik. İşte şimdi bir anıya gidiyoruz ve güzel bir anı ve ders alacağız. İslam davetçisi bir dostumuz, bir kardeşimiz anlatıyor. Bir gün hastaneye gittim ziyaret etmek amacıyla hastaları. Bir kadın bana eşini gösterdi. Camın arkasında eşini gösterdi. Eşi başını cama vuruyor, duvarlara vuruyor, ne yaptığını bilmiyordu. Dedim ki eşine bu neden böyle yapıyor? Bana anlatmaya başladı. Benim eşim ailesinin hakkını gözeten, helal bir lokmadan karnını doyuran ve asla bize zulmetmeyen, gücü yettiği oranda namazlarını kılan biriydi. Ancak onun bir tek hatası vardı. Bazen ikindi namazlarını kaçırır, akşam sonrası kılar, sabah namazlarına kalkmaz, onu gündüz kılardı. Ezanlar okunduğunda vaktinde namazını kılmaz, gevşeklik gösterirdi. Ben de onu her zaman bunu hatırlatırdım. Derdim ki, es-salatu ala vaktihi, namaz vaktinde kılılmadır derdim. Ancak günlerden bir gün yine namazını geciktirmişti. Namaz dedim, namaz. Vakti çıkıyor namaza dememe rağmen sonra kılarım dedi. Bir müddet sonra vakit biraz daha geçti. Ona dedim ki hadi namazını kıl. Geç kalacaksın. Vakit çıkacak. Bu sefer beni tersledi. Bana kızdı. Kılmıyorum. Namazı da kılmıyorum. Karışma bana deyince diyor. Ben de sustum. Bir müddet sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkmasıyla beraber kafasını yere vurdu. Bir anda gözü faldaşı gibi açıldı. Dili dışarı çıktı rengi değişti ne olduğunu anlayamadım gücüm yetmedi kolundan tutmaya çalıştım kaldıramadım hemen yakınlarıma haber ettim onlar geldiler hastaneye götürdük acil aldılar tedaviye başladılar ve aylardır şu an tedavi görüyor ilaç verildiği zaman sakinleşiyor başını duvarlara vurmuyor ilaç verilmediği zaman başını duvarlara vuruyor İşte bu sözü ağır bir sözde kılmayacağım dedi körlük etti Allah hesap sordu Kardeşlerim, Rabbimize meydan okunamaz, Rabbimize karşı durulmaz, ne zaman Rabbimin musibeti, azabı, gazabı ineceğini bilemezsiniz. O yüzden hayatta en basit bir hatamız bize büyük bedenlere sebebiyet verebilir. Bakın, bu adamın halini gözümüzün önüne getirince şu ayeti hemen hatırlamamız lazım. فَمَنَعْرَدَعَنْ ذِكِّ فَاِنَّ lahum مَعِشَةً danke Kim? Rabbinin zikrinden yüz çevirirse ona bir dar geçim veririz. Yani bir sıkıntı veririz. Ona bir rahatsızlık veririz. İşte bakın Allah ayetinde kardeşlerin bize bunları öğretiyor. O halde kim kardeşlerim namazın farziyetini, vücubiyetini, hükmünü, emrini unutursa akıbeti tehlikeli, inkar ederse Allah korusun bu dinden çıkıyor. Akıbeti cehennem oluyor. Böyle birinin kurtuluşu mümkün olmuyor. Kim Kur'an'ın, o de, sünnetin farzlarından bir farz inkar ederse, akıbeti cehenneme gitmek oluyor. o de, her gün, günde beş defa ezan okunurken, biz kulağımızı ezana eğer vermiyorsak, her gün beş defa abdest alıp temizlenmekten kaçıyorsak, her gün Allah'a, ''Ya Rabbi icabet ediyorum, Ya Rabbi beni davet ediyorsun, duyuyorum.'' Ya Rabbi sen beni namaza çağırıyorsun, ben de namazına icabet etmek için gidiyorum demiyorsak vallahi Allah'ın gazabını bekleyelim. İyi dinleyelim. Ya Müslümanca yaşayacağız, Allah muhafaza kardeşlerim, ya da kafirce. Ama Müslümanca yaşamak elimizde. Ya cennetin yolu, ya cehennemin yolu. Ya namazın, caminin, meşcidin yolu, kıbbenin yolu. Ya da Allah muhafaza... Namazsızlık gibi kıbleden uzak bir hayatın, bir zihniyetin yolu. Rabbim siz kardeşlerimize, gençlere namazın ehemmiyetini sevdirsin. O ey Müslüman genç kardeşim, vallahi hüznümüz, kederimiz, acımız, derdimiz, stresimiz, namaz kılmadıkça günden güne artacaktır. Bilenim ki huzur namazdadır, mutluluk yolu mescittedir. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, anmakla, onunla, onun emrine tutulmakla kardeşlerim tatmin olur. Eğer bu kalpleri tatmin etmek istiyorsak Ahmet hocam Allah'ın emrine döneceğiz. Namazın ehemmiyetini tadacağız. Farziyetini kabullenip farzlarını kardeşlerim eda edeceğiz. O halde ümmet namazını zayi etmiştir ve sen zayi etme kardeşim. Sen onu zayi ettiğin takdirde Allah senin yüzüne bakmayacaktır. Bugün Müslümanlar namaz konusunda üç kısımdır. Bakınız. Birinci kısım ne gece ne gündüz namaz kılmaktadır. Namaz kılmadığı gibi, asla kıyamda durmadığı gibi, secdeye gitmediği gibi ezanları da dinlemiyor, mescidin yolunu da bilmiyor. Böyleleri... Babaları öldüğünde, anaları öldüğünde, musalla taşına ana ve babaları konduğunda, analarının babalarının cenaze namazlarına bile durmuyorlar. Ellerinde sigaralarla camilerin avlularında bekliyorlar. Abdest sanmasını bilmiyorlar. Ana babalarının haklarını veremiyorlar. Ana babalarının cenaze namazlarını kılamıyorlar. Bu ümmet namazını zayi etmiştir. Kardeşlerim, vakadan örnek veriyorum. Yaşadığımız toplumdan örnekler veriyorum. İsimleri Abdullah olan kardeşlerimiz, isimleri Muhammed olan, Mustafa olan bütün bu kardeşlerimiz namazlarını kılmıyor. Neden o halde ya Abdullah? Neden ya Muhammed? Neden ya Mustafa? Sen Rabbinin hakkını vermiyorsun. Allah sana bu canları bedava vermiş, bu organları sana Rabbine kulluk etmek için vermiş. Sen neden namaz kılmıyorsun, neden mescide gitmiyorsun, neden kulağını ezanlara götürmüyorsun? Neden ya Abdullah, neden ya Muhammed, neden ya Mustafa, neden ya Muhammed? Hepimiz güzel isimler taşıyoruz ama ismimize layık davranışlar, ameller içinde olmuyoruz. Bugün milyonlarca Müslüman var. Kardeşlerin Allah için sizler sorun, etraflarınıza, inanın yüz kişide bir tane namaz görürsünüz, bin kişide iki tane bulursunuz, on binlerce insan içinde on tane insan bulursunuz. Milyonlar içinde kardeşlerim, çok az bir toplulun namaz kıldığına şahit olursunuz. Hatta camilere gitsek, camilerde yaşlıları görüyoruz, amcalarımızı görüyoruz, gençlerimizi göremiyoruz. Bunun nedeni nedir? Bugün gençlik. Hayallerde, bugün gençlik eğlenmede, bugün gençlik Bodrum'da. Nerede mescitte gençliğimiz, nerede ezana kulak veren gençliğimiz, nerede? Nerede, nerede, nerede o kıbleye dönen gençliğimiz kardeşlerim? Rabbim bize hakkıyla namazına dönen, mescidine dönen müminler eylesin. Yıllardır yakınlarımız var, dostlarımız, sevdiklerimiz var, namaz kılmıyor. Secde yüzü görmüyorlar. Ellerini kaldırıp kıble yönüne doğru Rabbine yönelmiyorlar ve Allahu Teala'nın huzurunda bükülmüyorlar. Kıyamda ruku'da secdede asla görünmüyorlar. Bu ümmet bu haliyle düşmanlarına galip gelebilir mi? Düşmanları önünde zaferi erebilir mi? Allah'ın nusreti böyle bir ümmetin üzerine iner mi kardeşlerim? Bakınız Resulullah Aleyhissalatu vesselam sayı hadislerinde şöyle buyuruyor. Gücünüzün yettiğini yapın. Bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Demek ki amellerin en güzeli namaz. Vaktinde kılınan namaz en güzel amel. Sahabi geldi radiyallahu anhüm. En güzel amel hangisidir diye sordu Resulullah aleyhissalatu vesselamın cevabı. Vaktinde kılınan namazdır dedi. Demek ki çok güzel ameller var. Ama o amellerin içinde en başta olan birinci sırada olan nedir? Namazdır. İşte peygamber ve ashabı namazı ehemmiyet verdi. Onlar da yeryüzünün şereflileri oldu. Namaz onların göz nuru oldu. Ve onlar namazları dillerinden düşürmediler. Amellerinde onları uyguladılar. Yeryüzünün bütün müstekbirleri, yeryüzünün bütün kafirleri onların karşısında. Değerli kardeşlerim ezildiler. Mağlup oldular. Vallahi değerli kardeşlerim bu ümmetin salahı, felahı, izzeti, onuru, kurtuluşu namazdadır. Namazını terk eden bu ümmetin kurtuluşa ermesi... Zafer'e ermesi de mümkün değildir. Bundan dolayı ümmet-i Muhammed'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini ve sahabelerin namaza gösterdiği ihtimamını gördükleri takdirde zafer'e erecek yollarını ve sebeplerini de bulacaklardır. Eğer biz bugün düşmanlarımızın önünde dinimizi kalip edemiyorsak bunun temel sebeplerinden biri bu ümmetin gençliği olsun, yaşlısı olsun namazını terk ettiğinden dolayıdır. Biz namazı kaybedersek dinimizi Dünyamızı, ahiretimizi değerli kardeşlerim kaybetmiş oluyoruz. İşte bu kesim insanlar asla namaz kılmıyor. Bu birinci kısım insanlar namazlarını kılmayan, akıllarına ezanları ve namazları getirmeyen, mescitlere gitmeyen insanlar böyleleri asla dünya hayatında namaza göz koymuyorlar. Bunlar ezansız, namazsız bir hayatı, eğlence hayatını, başıboş bir hayatı, haram bir hayatı, küfür bir hayatı, şirk bir hayatı, masiyet bir hayatı seviyor. Allah'tan ve Resulü'nden ve onun emir ve hükümlerinden uzak kalıyorlar. İşte böyleleri için büyük bir tehlike vardır. Bunları bekleyen tehlike dünyada hüsranlık, ahirette ise cehennemdir değerli kardeşlerim. Diğer bir kısım ise namazı bazen öne alıyor. Bazen geciktiriyor, bazen vaktinde kılıyor, bazen onu vaktinde kılmıyor, geciktiriyor. İşte böyle bir durum yine tehlikelidir. kaldığı zaman namaza durmuyor, iştah olduğu zaman namaza duruyor, uykusu olmadığı zaman namaz kılıyor. Ama uykusu geldiği zaman namazını terk ediyor. Böyle bir hal, böyle bir durum da yine Müslüman kardeşlerim tehlikelidir. Allah ayetinde bize bakınız şöyle buyuruyor. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Mallarınız ve evlatlarınız, dünyalarınız ve kazandıklarınız ve ticaretleriniz ve kazançlarınız dünyada elde ettikleriniz sizi Allah'tan ve Resulünden yolunda cihad etmekten, Allah yolunda zikretmekten sizi alıkoymasın, sizi namazdan alıkoymasın diye Rabbul Alemin bakınız buyurmaktadır. Böyle olan kardeşlerimiz için nasihatımız namazı vaktinde kılmak, cemaatla kılmak, camiye gitmek, namazın ehemmiyetini bütün Müslümanlara öğretmeye davet etmektir kardeşlerim. Namaz vaktinde kılındığı zaman ibadet hükmünde, Peygamberimizin demin bir hadisini zikretmiştik, vaktinde kılınan namaz en güzel amerdir. O halde ey namazını terk eden kardeşim, ey namaz kılmayan kardeşim, en güzel amel namazken, Allah ve Rasulü'ne kulak vermeyecek misin? Ey zaman zaman namazını aksatan kardeşim! Sen bir yerde şirketin müdürü olsan ve sen bir müdür olarak patronundan görev alsan, saat sekizde iş yerinde olmak zorunda olsan ne yapardın? Sen sekizde orada hazır bulunurdun. Ve işinin hakkını verirdin. Vaktinde bulunurdun. Onun ehemmiyeti üzerinde dururdun. Nasıl ki dünya hallerinde işlerimizde bunun ehemmiyetini gösteriyorsak. Kainatın sahibi bana can veren ve sana hayat veren o Allah'ın emrini vaktinde eda etmek zorundasın. Tıpkı bu örnekte geldiği gibi namazı vaktinde ezanlarımız okunduğunda kılmamız lazım değerli kardeşlerim. Bakınız... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...çok güzel bir söz söylüyor. İyi dinleyelim hadisin güzelliğine bakın. Bir kavim namazını geciktirdikçe... ...Allah da onlara mükafatını geciktirir. Yeniden söylüyorum. Bir topluluk namazını geciktirdikçe... ...Allah da ona mükafatını geciktirir. O halde biz mükafatı niye geciktirelim? Vaktinde namazımızı kılalım... ...mükafatımızı alalım... Bu yol yarış yoludur. Bu dünyada kim yarışırsa takva yolunda, namaz yolunda, başarısı ahiretinde mutlu olur değerli kardeşim. Diğer bir kısım ise namazını terk etmeyen, farzlarını kılan, sünnetlerini eda eden, Peygamber aleyhisselam gibi namazlarını kılan, bütün müminlere namazın farziyetini aşılayan, ezan okundu mu mescide giden ve namazdan şevk duyan, haz duyan, seher vakti kalktığında... O namazın lezzetine ve tadına ulaşan bir gönül, bir zihniye, bir topluluk. İşte bu topluluk sevilen topluluk, övülen topluluk. İşte bu topluluğun ilki Resulullah'ın eliyle yetişti. Sahabe topluluğuydu. Ondan sonra gelen tabi'in, ondan sonra gelen tebe tabi'in, ondan sonra gelen bu ümmetin selefi dediğimiz güzel insanlar, işte bu topluluklardı. Bizim de arzettiğimiz ettiğimiz topluluk böyle bir topluluk. Rabbim bize bu son anlattığım kısımdaki olan müminlerden eylesin. Ezanını duyan, namazına giden, emniyetini gösteren ve sevdiklerine, dostlarına, annesine, babasına, anneciğim, babacığım namaz, namaz. Anneciğim namazımızı kılalım, babacığım namazımızı kılalım diyen müminlerden eylesin. Kardeşlerinin yanına gittiğinde onları namaz kılmıyor diye ayıplayan, kınayan, Allah muhafaza onları dinden çıkartan bir ahlakla değil de merhametle, sevgiyle, hürmetle ona namazın farziyetini anlatan, namazın özelliğini ve güzelliğini hatırlatan bir gönül, bir ruh, bir davet bilinci vesin kardeşlerim. Bakınız bir insan vardı namaz kılmazdı. Müslüman namaz kılmıyordu. Bir müddet sonra bir kardeşimiz benimle tanıştırdı. Ve onunla tanıştık. Zaman zaman oturduk. kitaplar hediye ettim. Zaman zaman sohbetlerimiz çok güzel oldu. Sonra bir müddet sonra biz evimizde cemaatla namaz kılıyorduk. Namaz kıldığımız esnada hiçbir dostumuz, bir kardeşimiz ona kalk namaz kıl demedi. Onu zorlamadı. Baskı altına tutmadı. Sadece namazın ehemmiyetini, farziyetini hatırlatmıştık. Ve zaten biz fiil olarak namaz kılıyorduk. O da bizi görüyordu. Elhamdülillah biz cemaatle namaz kılarken bir ara secdeye gidiyorduk, kıyama kalkıyorduk, sonra rukuya gidiyorduk, rukudan kalkıyorduk. Bir ara secdedeydik, bir ara oturduk, bir baktık birisi arkamızdan kalktı, hissediyoruz... Ve abdest almaya gitti. Abdest aldı geri geldi. Aynı safta bizimle namaza durdu. Namazı bitirdik. Bir de döndük baktık ki o namaz kılmayan kardeşimiz. Çok sevindik. Ayağa kalktık ona sarıldı. O da bize sarıldı. Elhamdülillah mutlu olduk. Günler günleri kovaladı. Ben ona bazı güzel böyle nasihatlarda bulundum. kitaplar hediye ettim. Peygamberimizin güzel bir namaz kılma şeklini ifade eden bir kitap var. Şeyhaz Bani Rahimahullah'ın Peygamberimizin Namaz Kılma Şekli adlı kitabını hediye ettim. Onu okudu. Günlerce bana bunu anlattı. Sonra bir gün dedi ki ben hocam Fransa'ya gideceğim. Fransa'ya yerleşeceğim. Bana izin verirsen gideceğim dedi. Biz ona izin verdik. Elhamdülillah gitti. Şu an orada namaz kılıyor. Zaman zaman beni arıyor. Hocam sünnetleri eda ediyorum. Elhamdülillah burada sünnet edi, kardeşlerimle beraber amel ediyorum dedi. Biz mutlu olduk. Zaman zaman bizi arıyor ve bizi böyle bu halleriyle hatırlıyor. İşte kardeşlerim namazı kılmayan kardeşlerimize merhametle, sevgiyle onları kuşatarak, onlara namazın farziyetini anlatarak fethedebiliriz. Ama onlara katı olursak, sert olursak. Allah korusun onlar da bizim nasihatlarımızı dinlemeyebilir. Bakın kardeşlerim şu sokaklara bir çıkalım. Şu sokaklara bir bakalım. Ezan okunduğunda camiye gelinmekte mi? Bakın insanlar camiye girmemekte. Ama şu sokaklara bir bakın dondurmaların yendiği o pastanelere, baklavaların yendiği o pastanelere bir bakın. Bakın bahçeler bugün parklar insanlarla dolu. Ama bakın sabah erkenden bütün insanlar işlerine koşaraktan gidiyorlar. Hiç kimse işinden veya ne diyelim çalışma ortamlarından geri kalmıyor. Hesaplarını dakik bir şekilde vakti vaktine bunları yapıyorlar. Peki neden namazlarına geldikleri zaman bunları yapmıyorlar? İşte bu bizim, bu bizim zayi ettiğimiz bir ibadetimizdir. Allah bize bunları inşallah hatırlatsın ve hakkını verdirsin Allah'ın izniyle. Bugün batılılar İslam'a giriyor. Müslümanlar İslam'dan uzaklaşıyor. Batılı Müslümanlardan, Müslüman olanlardan birkaç tanesiyle tanışmıştım. Onlardan iki tanesi bizim geçen ay derneğimize gelmişlerdi. Evimizde onları ağırladık, misafir ettik. Vallahi onlar namaz kılarken imreniyorduk. Bize namazlarımızda nasıl namaz kılmamız gerektiğini bize hatırlatıyorlardı. Biz bazı tebessüm ediyorduk. Ellerinde misvak misvaklarını indirmiyorlar. İnanın bir abdest alıyorlar, bir namaza duruyorlar, bir kıplaya yöneliyorlar. Sünnetlerin öyle bir edasını yapıyorlar ki vallahi biz imrendik. Ağlayasımız geldi. Ya Rabbi dedi batılı insanlar, bir İspanyol, birisi Alman, bir diğeri Alman. Bizimle beraber aynı safta namaz kılıyor. Namazı bize öğretiyorlar, namazın ehemmiyetini hatırlatıyorlar. Vallahi namaza sabah erken vahşitli onlar kalkıyor. Kapıları onlar çalıyor. Kardeşler kalkın, esselâ, esselâ diyorlar. Ya Allah, Ya Rabbi bu insanlar, güzel insanlar. Bakınız Batılılar, Avrupalılar Müslüman olmuşlar. Bize namazın farziyetini, ehemmiyetini anlatıyorlar. Biz kendi memleketimizde kardeşlerimize bunu anlatamıyoruz kardeşlerim. Suudlu bir İslam davetlisi anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Rabbim esaretini ondan inşallah kaldırsın. 18-20 yaş arasında... Öğrenciler topluluğuna şöyle bir soru yönlendiriyor. Sabah namazını cemaatla camide kılan kaç tane var içinizde diyor. Toplam 800 öğrenciye soruyor. Onlardan sadece 20 tanesi cemaatla sabah namazını kıldığını söylüyor. Yani 780 tanesi kılmamış. Siz orantıya vurun %90 herhalde 88'i bunun. Cemaatla namaz kılmıyor. Ama bakın 780 tanesi yine namaz kılıyor. Ama sabah namazını cemaatla kaç kişi kılmış? 20 kişi ben size sorayım bu memleketin liselerinde okuyan genç kardeşlerimize gençlerimize soralım bunların bin tanesine on bin tanesine yüz bin tanesine bir milyon tanesine soralım bir sabah namazını cemaatle kılıyor musunuz değil namaz kılıyor musunuz diye soralım ne cevap verirler siz bana cevap verin kaç kişi burada hocam var öğretmen hocam var hocam sana sorayım kaç kişi sizce Bin tane öğrenciden veya on bin tane öğrenciden kaç tane takviğe ben? Ufacık bir mescidin içerisinde doğduğu şu ana kadar bir ya da iki öğrenci sene başından beri namaz karken gördüm. Başka da şahit olmaz Bakınız binlerce, binlerce öğrencinin olduğu bir lisede sadece hocamın gözlemleriyle gördüğü, şahit olduğu bir gerçekle sadece küçücük mescidde birkaç tane Müslüman genç namaz kılıyor. Büyük bir kayıp içindeyiz, hüsrandayız kardeşlerim. Bu gençlik nereye gidiyor? Bu gençliğin elinden tutmazsak namazla, oruçla, bunları hacca davet, bunları imana davet, dine davet, Kur'an okumaya davet, güzel ahlaklı olmaya davet etmezsek bu gençliğimiz, bakın nereye doğru gitmektedir. Bakınız Allah ayetinde şöyle buyuruyor kardeşlerim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ السَّلَى وَاتَّبَعُ شَهْوَتْ فَسَوْفَ يَوْقَوْنَ Onlardan sonra bir topluluk geldi. Müslümanların ilk gelen topluluklarından sonra bir topluluk geldi. Namazı kılmadılar, şehvetlerinin esiri oldular ve sonra da cehenneme atıldılar. Meryem süresi 59. Ayet i kerime bakınız. Allah bir topluluk geldi diyor. O topluluğun sıfatından haber veriyor. O topluluk ki namaz kılmadı. O topluluk ki şehvetine daldı, arzularına yenildi, aklına tattı. Arzularını öne çıkarttı. Namazını terk etti. Böylece Allah diyor ki onlar cehenneme atıldı. allah Teala cehenneme atılmalarının sebebini, Namaz kılmamaya bağlıyor. Kardeşlerim gençliğimiz cehenneme doğru mu gitsin? Bu gençliğin elinden tutmak zorunda değil miyiz? Projelerimiz olmalı değil mi? Madem ki bir yola çıktık. Madem ki bir davet ediyoruz. Müslümanlar bu gençliği kınamakla hizmet edemez. Bu gençliğe yol göstermekle. Bu gençte namazın farziyetini, Kur'an okumanın önemini, iyi emretmenin güzelliğini, faşa münker ve kötülükten alıkonmanın farziyetini öğretmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, projelerimiz olması gerekiyor. Bakınız, Meryem suresi elli dokuzuncu ayeti kerime indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu ya Cibril, ümmetin namazını, salatını zaim edecek ya Cibril, ya Cibril ümmetim namazını zayim edecek ya Cibril. Resulullah diyor. Ya Cibril ümmetim namazını tek mi edecek? Namazını kılmayacak mı diye soruyordu. Evet. Cibril ne diyordu biliyor musunuz? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ümmetinden bir topluluk gelecek. Azıcık bir dünya malı için dinini satacaklar. ''Ya Muhammed kıyamete yakın bir topluluk gelecek ümmetinden azıcık bir dünya malı için dinlerini satacaklar.'' İşte kardeşlerim ayetle bu hadisi bağladığımız zaman Allah Resulü ne soruyordu? Namazını mı zayi edecekler? Ne diyordu Cibril? Ümmetinden bir topluluk gelecek kıyamete yakın onlar dünya malı için dinlerini satacaklar. Namazlarını tergiyecekler. Namazlarını kılmayacaklar. Rükümlerini yapmayacaklar. Onun hakkını vermeyecekler. Kıbleye dönmeyecekler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılmayacaklar. İşte ümmetini Cibril böyle uyarıyordu. Kardeşlerim vaka bu. Gerçek bu. İşte kıyamete yakın bir dönem. Ve ümmetin Muhammed namazını zayi etmiş. Dünya malı için, ticareti için... Kazançları için, işi için, içinde bulunduğu şartlar ve konumlar gereği namazını terk ediyor. Anlatıyor bir kardeşim. Ben diyor okulda çalışıyorum. Müdür beye dedim ki hocam bana izin ver Cuma namazına gideyim. Bana dedi ki Cuma'yı da toplarsın. Hani beş vakit namazı zaten toplattırıyor. Diyor ki müdür bey Cuma'yı da toplarsın diyor. Ne var diyor Cuma'yı devre kıl. Hocam diyor beş vakit namazı bir kılayım bana müsaade edin. Akşam oldu mu toplarsın diyor yatsıdan sonra. Akşam oldu mu yatsıdan sonra toplarsın namazlarını diyor. Ümmetin içinden böyle insanlar çıkıyor. Bunlar bakın okumuş insanlar. Namazda düşmanlıkları var. Namaz kılanlarla düşmanlıkları var. Namaz kılanlara müsaade edilmiyor. Böyle insanlar mı çıksın? Böyle nesiller mi gelsin? Böyle müdürler mi gelsin? İmanlı namaz kılan müdürlerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun, müsaade etsin orada çalışan kardeşlerimize. O halde kardeşlerim somut projelerle Ümmet-i Muhammed'in önüne çıkmamız lazım. Ümmet o halde namazını terk etmiş şehvetinin esiri olmuştur. Faziletli amelleri arkasına atmıştır. Bu ümmet faziletli amellerini arkasına atmışsa ne dünyada ne ahirette kurtuluşa, Erecektir. Ne de düşmanlarına kardeşlerim asla galip gelemeyecektir. Bakınız Allah ayetinde şöyle buyurmaktadır. İnne salate tenha anil fahşalan münker. <gülüyor> Şüphesiz ki namaz kötülükten ve münkerden alıkor. İçinde bulunduğumuz bu toplumun fesatlığının, fahşalığının, münkerliğinin, günahkarlığının sebeplerinden biri namazsızlıktır. Namazı kılan mümin... Edepli olur, hayalı olur, ahlaklı olur, onurlu olur, kişilikli olur, vakarlı olur. Namazı terk ettiği an bütün bu olgularını kardeşlerim, gençler kaybeder. O halde ey namazını terk eden kardeşim, namazını kılmayan Müslüman kardeşim, Allah'ın uyarılarını dikkate alman lazım. Ya cennetin yolunu namazla kazanacaksın ya da cehennemin yolunu Allah muafata namazsızlıkla elde edeceksin. ...namaza yücelmek ve onurlanmak varken... ...neden cehenneme doğru adım atacağız? Bak sen Allah'ın verdiği canı ve malı... ...O'na kulluk etmek... ...O'nun emrettiği namazlarını... ...bükünlerini, sünnetlerini... ...ve O'nun ruku ve secdelerini... ...yapmakla görevli olarak almışsındır. Bu beden, bu eller... ...bu secde, bu alın, bu burun... ...bu dizli kapakları, bu ayakların tümü... ...senden sorulacak. aza var, sekiz tane ağza... Bu sekiz ağza namaz esnasında ne yapar? secdede? Eğer biz kardeşlerim bu sekiz azanın hakkını veremezsek kesinlikle Allah ta bizden bunu soracaktır. Bu ağzalar da dile gelecektir. Ey namazını terk eden kardeşim bilmelisin ki namaz bir nurdur. Önünü ve arkana aydınlatır. Kabirde sana bir nurdur. Karanlıklardan kurtarır. Sen nasıl olur da karanlıklara mahkum olabilirsin? Namazsız bir hayata düşebilirsin. Ey namazını terk eden kardeşim, beni dinler misin? Kabirden, o karanlıktan kurtulmak istiyorsan Rabbinin huzurunda namaz kılmalısın. O kabrinin aydınlığı ve ferahlığı, ferahlığı için mutlaka namazlarını eda etmelisin. Ey namazını terk eden kardeşim, beni dinler misin? Dünya hayatında birçok kez müşkülatlardan sorunlardan, problemlerden, dertlerden, Sıkıntılardan dert yanmaktasın, streslerini ortaya koymaktasın ve bunun için ilaç aramaktasın. Vallahi senin ilacın namazdadır, senin ilacın secdededir, senin ilacın kıblaya dönmektedir, senin ilacın secdeye gitmekte alnını yere koymaktadır ve namaz müminlerin kalbini tatmin eder. Allah'ı zikretmek kalplere tatminlik verir. İşte biz streslerimizden, müşkilatlarımızdan kurtulmak istiyorsak, Toplum olarak, Müslümanlar olarak namaza dönmeliyiz değerli kardeşlerim. Namaz mutluluğun ta kendisidir ve saadetin kendisidir. Ey namazını terk eden değerli kardeşim. Vallahi namazımızı terk etmek büyük ayıptır. İnsan olarak bütün azalarımızı Allah'tan bedava alırken neden azalarımızla ona nankörlük edip isyan etmekteyiz. Ey namazını terk eden kardeşim. Beni dinler misin? Bir gün Allah için... Camiye gidiyor musun? Mehcidin yolunu ezberliyor musun? Sabah vaktinde kendi başına çıkıp da namaza gidiyor musun? Ey Müslüman kardeşim! Bütün bunları yapmalısın. Bilmelisin ki namaz uykudan ve bütün her şeyden hayırlıdır. O yüzden ezan okunduğunda ne deniyor? Esselatu hayrun minen nevm. Değil mi? Namaz uykudan hayırlıdır. O halde elbette namaz uykudan hayırlıdır diyeceğiz. Kalkacağız, namazımızı cemaatla kılamazsak evimizde hiç değilse kılmak zorunda olacağız. Ey değerli kardeşim! Ey namazını terk eden değerli kardeşim! Beni dinler misin? Biz namaz görevimizi yerine getirmiyorsak, ibadetimizi eda etmiyorsak, kimin erimiz bunlardan uzak kalıyorsa, nasıl dünya hayatında Allah'tan bir ecir ve mükafat bekleyebiliriz? Nasıl Allah'ın bize... Rızıklarımızı bol vermesini ondan isteyebiliriz. Nasıl olur da eurosunu, dolarını, fıstığını, zeytinini, kazancını, hesabını çok iyi yapan bu insanlar namazlarının hesabını, hakkını vererek yapmıyorlar. O halde karnımızı doyurduğumuz kadar, yediklerimizi içtiklerimizi bildiğimiz kadar namazlarımızın vaktini de bilmek zorundayız. Bugün birçok gençle konuştuğumuzda şöyle diyoruz. Namaz kılıyor musun? Kur'an okuyor musun? İlim meclislerine geliyor musun? Diyor ki dalga geçerek, ya hocam diyor daha genciz, biraz yaşayalım, biraz hayattan ferahlanalım, bize müsaade et, biraz hayatın tadını yaşayalım, alalım, görelim. Yaşlandığımız zaman namaz kılarız diyorlar. Sanki garantileri var. Yaşlanacaklar, Allah onlara ömür verecek, öyle bir gün gelecek, namaza duracaklar. Allah'la mı alay ediyorsun? Allah'ın alay ediyorsun, Allah'ın hükmünü mi başkadırıyorsun? Sen Allah'ın kaderini mi öğrendin? Sana Allah ne çizmişse, ondan haberdar mı oldun? İşte bu büyük bir hatadır kardeşim. Bu büyük bir hatadır. Allah'ın çizdiği o kaderden bizim haberimiz olabilir mi? O kader. Bakın Allah namazı kılanların ferahta olduğunu, kurtuluşa erdiğini şöyle bildiriyor: Qadafda al mu'minun al fi salatihim kashu'un vellezina hum ala salawatihim yuhafizun min erdi kurtuluşa erdi onlar ki bakın kurtuluşun sıfatlarını Allah beyan ediyor onlar kin namazlarında huşu içindedirler onlar ki namazlarını yuhafizun namazlarını koruyanlardır yine bir başka ayette bakın Rabbim Rabbim şöyle buyuruyor innel insane hulika haluen iza massehu şerr cezuan وَاِذَا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوًا اِلَّا <دَائِمُون> Gerçekten insan pek nankördür. Nankördür. Hırslıdır. Hırslı yaratılmıştır. Kendisine bir fenalık dokunduğunda sızlanır. Feryat eder. Ama ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir. Namaz kılanlar müstesnadır. Onlar ki namazlarında devamlıdırlar. Yani namazlarını sürekli eda edenlerdir. Asla terk etmeyen ve gevşeklik göstermeyenlerdir. Bakınız Allah namaz kılanların kurtuluşta olduğunu, ferahta olduğunu ve Allah indinde sevildiklerini Rabbim beyan ediyor. Bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Seni Allah mı gönderdi dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam evet dedi. Peki seni gönderen Allah günde bize beş vakit namazım emretti dedi. Evet dedi. O halde dedi ben bu namazı dedi ne azaltacağım ne çoğaltacağım vallahi onu kılacağım dedi. Arkasını döndü gitti. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dedi ki eğer sözünde doğru ise o cennete girecektir dedi. Yine bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ebuzer'in de olduğu bir günde peygamberimiz şöyle dedi. ...kim günde beş vakit namazı kılar... ...ve Rabbine kavuşursa... ...cennete girer dedi... Ebuzer Zer Rabiallahu Anhu dedi... ...zina etmiş... ...hırsızlık etmiş olsa da mı ya Resulullah dedi... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...evet ya Ebezer... ...Ebezer istemese de... ...O Ebu Zer istemese de... ...yani Ebuzer'in Zer'in burnu yere değse de... ...ya Ebezer evet o cennete girer buyurdu... Burada bir açıklama yapıyorum... ...eğer zinayı... Veya o an hırsızlığı helal sayarsa kafir olur. Ama yok nefsine yenilmiş. Bir anda hacetten dolayı Allah muhafaza bir hırsızlık etmiş. Veya nefsine, arzularına, şehvetine esir olmuş. Ancak bunu haram görmesine rağmen yapmışsa bu durumda cennete girer. Yani o yaptığı günahlardan cehenneme girer, cezasını çeker. Yeniden cennetine girer buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Size sorayım, sizden biriniz günde bir nehir olsa, bir göl olsa, günde beş defa bu nehirden yıkansa temiz olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Günde beş defa abdest alsak, namaza dursak, Rabbimizin huzurunda olsak temiz olmaz mıyız? Hem ruhen hem bedenen işte namaz böyle temizliğin, mutluluğun, hem ruhen hem kalben hem de aynı zamanda bedenen temizliğin anameti. O yüzden namaz müminlerin kardeşlerim göz bebeğidir. Allah indinde yeryüzünün en şereflileri olan Rasulullah vasabına bakın, onlar namazlarını asla ne yapmıyorlardı? Zayi etmiyorlardı. Peygamber Salatu ve Salam savaş zamanlarında bile bakın sünnetinde sabittir, namazlar kılmışlardır. Korku anlarında bile Allah Rasulü Aleyhissalatu ve Salam namaz kılmıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi hal içinde olursak olsun namazı bize terk etmememiz gerektiğini öğütlemiştir. O halde değerli kardeşlerim namazımızın ehemmiyetini, faziyetini iyi bileceğiz. Rabbim bize inşallah namazın faziyetini bilen kullardan eylesin. Bir an anlatacağım ve sohbetimi bitireceğim. Yıllarca, üç yıl bir yerde, bir evde sohbet ettim. Evin üst katında bir insan vardı... Biz sohbet ettiğimiz zaman diliminde asla bir defa gelmemişti. Ve cemaatle namaz kılardık, cemaatle namazımıza da gelmezdi. Günler günleri kovaladı, yıllar geçti. Bir gün Aralık ayıydı, soğuk bir gündü. Ağaçlar böyle sallanıyor, otomobilde giderken üşüyorduk. Bir anda önümüzde bir araba seyrediyordu. O arkadaş bizden önde gidiyordu. Ancak önde giderken beni ilk defa şaşırtmıştı. Ama o önde giderken... ...bir cenaze arabasında gidiyordu. Musalla taşına doğru götürüyorlardı. Onun adına üzülüyordum, ağlıyordum ve sızlıyordum. Namazı da kılmadı. Cemaatle namaza gelmediği gibi... ...sohbetleri de dinlemedi. Ne kadar öğüt verdiysek... ...kulak vermedi. Bir müddet sonra ilerledik. Köyüne geldik. İnsanlar etrafı böyle kalabalık bir hale getirmiş. Uzaktan cenaze arabası görüldüğünde... Bir bağırtılar koptu, bir ağıtlar koptu, bütün insanlar ağlıyordu. Onun cenazesini indirdiler, musalla taşına koydular. Uzaktan hanımı ağlıyor, küçük kızları vardı, baba, baba, baba diyerekten haykırıyorlardı. Yürekler sızlıyordu, insanlar artık gözyaşını tutamıyordu. Bir anda babası da diyordu ki, bu gencin, yuvamı yıktın oğlum, yuvamı yıktın oğlum, evimi yıktın oğlum... Evimi yıktın oğlum diyordu. Ama bu insan gençliğinde nasihat almamıştı. Musalla taşımda ona baktım, üzüldüm. Onun hali ne? Değerli kardeşlerim acıdım. Bir müddet sonra onu götürdük, defnettik. Size anlatmak istediğim nokta şu. Bakın ölüm böyle geldiği zaman, namazsız olarak Rabbimize kavuştuğumuz zaman nasıl hesap vereceğiz? Ey kardeşlerim ölüm gelmeden, musalla taşına konmadan... Birileri bizim cenaze namazımıza durmadan namazlarımızın ehemmiyetini bilelim. Namaz dinin direğidir. O halde namazsız bir mümin düşünemeyiz. Allah burada bütün kardeşlerimize namazı sevdirsin. Henüz kılmayan kardeşlerimiz varsa da o namaza başlamayı inşallah onlara Rabbim kolaylaştırsın. Rabbim sizleri ve bizleri bu güzel mübarek günde topladığından ve bu sohbeti bana kolaylaştırdığından dolayı ona şükrederim. Rabbim bize namazı sevdetsin, hakka hak göstersin, baltırdan adı koysun, bizi yolunda muvaffak etsin. Kur'an ve sünnet izinde giden müminlerden eylesin. Namaz kılarken Allah Resulü'nü örnek alan müminlerden eylesin. Rabbim inşallah bizleri önümüzdeki aylarda da toplasın. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü